شراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihi Allahu fela mudilleh ve men yudlil fela hadiyaleh ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammedan değerli kardeşlerim bu akşamki sohbetimin ilk dersinde sizlere konumuz, anlatacağım konu El-Hilm ve El-Gadab. Himşak huylu ve onun zıttı olan öfkeyi anlatacağız. Bunun İslam'da yeri nerededir ve bu ahlakla nasıl kendimize ahlak sahibi olmamız için Allah Azze ve Celle'nin bizlerden istediği konudaki ve aleyhissalatü vesselam bu konuda bize örnek olarak hayatında yaşamış olduğu ve sahabelerden de ve diğer insanlardan da inşallah örnek vererekten anlatmaya çalışacağız. Tabi konuya girmeden önce buradaki organize de huzur vadisini de bu organize yaptıklarından dolayı başta Ebu Emre hocaya, Harun hocaya ve diğer yardımcılarına dernek olarak böyle bir organize hazırladıklarından dolayı Allah onlardan razı olsun ve mükafatlarını versin ve böyle güzel çalışmalarının devamını da nasip etsin. Ve sizlerin de buraya dinleyici olarak gelmeniz, biiznillahü Teala bu konuda samimi olduğunuzu Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmek ve bunu yaşamak ve ileri götürmek için buraya gelip katılmanızdan dolayı da Allah Azze ve Celle sizleri mükafatlandırsın ve günahlarınızı bağışlasın. Ve buradan ayrılırken de sizleri cennet ehlinden kılsın. Değerli kardeşlerim, konumuz çok önemli. Çünkü bu konu, dedik ya yumşak huylu. Ümmetin bugün en çok ihtiyacı kendi arasında başarılı olabilmesi için, aramızdaki husumetlerin azalması için, birlik için yumuşak huylu ve ani öfkeden uzak olmamız lazım. Sizlere üç tane rivayet anlatacağım sonra konumuza gireceğiz. Birinci kıssa Tufeil İbn Amr radıyallahu anhu peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yanında şehadetini getirir, Müslüman olur ve ardından İslam'ın gerekli konularında ilim alır, öğrendikten sonra da Aleyhisselatü vesselam'dan izin isteyerek gider kavmini, Devs kavminin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın da bulunmuş olan kavme ne yapar? İslam'ı tebliğ etmeye, anlatmaya onları İslam'a davet etmek için çağırır. Ve gider kavmine İslam'ı en güzel şekilde anlattığı halde kavmi red eder. Der ki biz sen anlattıklarından duymak istemiyoruz. Biz Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın dinine girmek istemiyoruz diyerekten buna ters cevaplar verirler. Bunun üzerine Tufeyl İbn Amr ed-Dawsî radıyallahu anhu üzülerek geri gelir ve der ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dâus kavmim daveti reddetti. İslamiyete girmeleri, girmelerini reddettiler ve bu sebeple onların aleyhine dua et. Aleyhissalatu vesselam da mecliste oturuyor ve ashab-ı kiramıyla beraber camide, mescidinde bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ellerini havaya kaldırır ve dua etmeye başlar. Dua etmeye başlarken oradaki oturan sahabeler diyorlar ki Heleket Deus yani Deus kabilesi helak oldu. Deus kabilesi helak oldu. Çünkü aleyhissalatü vesselam elini kaldırdığı zaman bir kavmin aleyhinde dua ederse, birisi hakkında dua ederse veya da Rabbinden bir şey isterse bu Allah tarafından geri çevrilmez mutlaka kabul edilir düşüncesiyle değerli kardeşlerim herkes dedi ki helak oldu Deus helak oldu Deus dediğince birden aleyhisselatu vesselam duaya başlıyor Peki yapmış olduğu dua nedir Allahum mehdi Deus diyor Ey Allah'ım Deus kabilesine hidayet ver bihim <gülüyor> ve onları bize getir bizlere getir yani cemaate, ümmete katılmalarını nasip et diyor. Duasını bitirdikten sonra aleyhisselatu vesselam Am Tufayl bin Amr'a dönerekten şimdi git onları tekrar İslam'a davet et onu gönderir ve Tufayl radiyallahu anh'u gider. Aynı kabileyi tekrar İslam'a davet eder ve böylelikle o kavim ilk önce red edenler komple İslam'ı kabul ederler ve böylelikle İslam'a faydalı olurlar ve içlerinden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu da bulunmaktadır. Burada neyi anlatmak istedik? Aleyhisselatu vesselam'ın yumuşaklığını. Sert de olabilirdi. Allah'ım onları helak et. Onlar benim elçimin, benim göndermiş olduğum ashabımın davetini reddettiler. Onlardan intikam isteyebilirdi. Ama ne gösteriyor Aleyhisselatu vesselam'ın ne kadar yumuşak huylu olduğunu gösteriyor. İkinci bir rivayet ise Ömer bin Abdülaziz, Rahimahullah'ın Müslümanların halifesi olan meşhur adaletiyle, takvasıyla, ilmiyle meşhur olan Ömer bin Abdülaziz, halkın arasına geceleri dolaşırmış ve insanların nabzını yoklarmış ve normal elbiselerle bir askeriyle beraber böyle teftişe çıkarmış. Teftişe çıkarken de tabi askeri de sivil giyinirmiş ki belli olmasın devlet erkanı olduklarının ve böylece bir camiye giriyor gece yarısı Ömer bin Abdülaziz halife, camiye giriyor bakıyor ki camide yatan bir adam var, onu uyandırıyor, tabi adam uyku sersemleriyle sersem o haliyle diyor, e Mecnun'un en bağırıyor böyle, sen manyak mısın diyor, kime bunu diyor halifeye diyor bunun üzerine halife hayır diyor, deli değilim diyor ve gitmek isterken yanındaki koruması askeri ben buna terbiye vereyim direkt de onu dövmek istiyor. Sen nasıl kalifeyle konuşursun diye dövmeye kalkınca Ömer bin Abdülaziz diyor ki dövme diyor. O bana bir deli misin, manyak mısın? Ben de hayır dedim değilim iş bitmiştir. O bir soru sordu ve ben de ona olmadığımı söyleyip gitti. Burada neyi gösteriyor? Onun ne kadar... E, yumuşak huylu olduğunu ve intikamcı olmadığını anlatmaktadır. Başka üçüncü rivayet ise El Ahnaf İbn Kays radıyallahu anh kendisi yumuşak huyluluğuyla beraber ve çok düşünceli davranışından dolayı hakkında bir sürü rivayetler edilmektedir. Hatta kitaplar bile yazılmıştır. El Ahnaf bin Kays radıyallahu anh'un yumuşak huylu yüzünden Kitaplar daha yazılmıştır. Bir rivayette denilir ki bir adam ona çarşıda kötü sözler söyler. Arkasından giderekten ve e, takip ederekten ona durmadan kötü sözler söyler. Kendi mahallesine bu sahabi varınca durar. Ve der ki söyleyeceğin sözler bitti mi, bitmedi mi? Çünkü burada söyle benim mahalleye girdiğimizde insanlar duyarsa senin benimle nasıl konuştuğunu, Korkarım sana eziyet verirler. O yüzden şimdi burada ne söyleyeceksen daha söyle ki mahalleye girdiğimiz zaman insanlar sana kötülük yapmasınlar diye. Hatta deniliyor ki o adamı o mahallenin kapısının önünde durup evladını gönderip çağır onu bizimle yemek yesin. Bak ona saldırana diyor ki çağırın onu bizimle yemek yesin belki açtır o adam diyerek de ona hala iyilik yapmadan vazgeçmiyor. O yüzden değerli kardeşim, hilim ne demektir? Hilim nedir bunu bilmemiz lazım ve bu konuda not ederseniz faydalı olur. Çünkü hilim sahibi olmak dinin bir büyük özelliklerinden birisidir. Birazdan faziletine de geleceğiz zaten. Hilim kısacası kişi nefsini kontrol etmesi demektir. Yani kontrol vücudundaki kontrol mekanizması, senin elinde olduğunu ispatlamaktır. Yumuşak huyluluk dediğimiz zaman nedir? Kendini kontrol etmek, öfkesini kontrol altına almak, öfkeyle hareket etmemek, tam tersine yumuşak huylu kalmak ve aynı zamanda kötülüğe iyilikle cevap vermektir. Helim dediğimiz zaman üç şey önemliymiş. demiş Bir, kendini kontrol edecek, öfkesini Öfkesinden haber olacak, öfkesinden çok uzak olmaya çalışacak. Üç, kötülüğe iyilikle cevap verecek. Ama bu demek değildir ki kişi kendini rezil edecek, alçaltacak bu manaya gelmiyor. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü Allah Azze ve Celle, yerin göğün sahibi Allah Azze ve Celle kendisine bu vasfı vermişti o yüzden. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesi... Allah Azze ve Celle el halimdir. El halim yani nedir? Çabuk intikam etmeyen, yumuşak kullarına karşı muamele eden. Düşünün, her gün yıllardır insanlar Allah'a karşı şirk koşmaktadır. Allah hakkında bilgisizce konuşmaktadırlar. Allah'ın dinine sövmektedirler. İsyanlar yapmaktadırlar. Her türlü günah işlemektedirler. Ama yine Allah Azze ve Celle onlara bir fırsat veriyor, bir imkan veriyor. Derhal intikam almıyor, yok etmiyor onları tam tersine onlara bir mühlet vererekten tövbe kapısını ta güneşin batıdan doğmasına kadar uzun bir mühlet vermiştir. Bu da gösteriyor ki Allah azze ve celle'nin nedir? E, halim sahibi oldu ve bunu Bakara Suresi'nin 235. ayetinde Allah azze ve celle buyurur ki ve alemu en اللّٰهَ halim حَلِيمٌ Biliniz ki, ey insanlar, biliniz ki Allah muhakkak çok bağışlayıcıdır, gafurdur ve aynı zamanda çok halimdir. Yani nedir? Yımşaktır ve kullarına karşı sert ve kaba muamelede bulunmaz. Kim bu? Yeri göğü yaratan Allah Azze ve Celle. Bizim Rabbimiz Allah Azze ve Celle. O yüzden bu konu çok önemli. Halim sahibi olmak... Bu vasıfla yaşamak çok önemlidir. Niçin? Çünkü düşünmeden davranışı engeller. Düşünmeden konuşacağımız sözleri engellemiş oluruz. Halim sahibi olan asla yapmış olduğu bir karardan pişman olmaz. Niye? Çünkü onu iyi düşünmüştür, onu iyi ölçmüştür ve rastgele bir adım veya da bir söz yapmamıştır. Bugün baktığımız zaman çoğu kardeşlerimiz Müslümanlar, bir adım yapar, sonunda pişman olur. Keşke böyle demeseydim, keşke kalbini kırmasaydım, keşke böyle yapmasaydım diyerekten artık pişmanlar getirir. O yüzden Halim sahibi gördüğümüz zaman değerli kardeşlerim, bunun Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu sıfattır. Hakiki sıfatından bir tanesidir. Peki peygamberlere baktığımız zaman, peygamberlerde de bu sıfatı görmekteyiz. Mesela Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamı anırken, onun halim bir insan olduğunu, yani onun yumuşak huylu olduğunu, sert ve kaba olmadığını bizlere Allah azze ve celle tövbe Suresinde buyuruyor. Yine safat süresine baktığımız zaman İsmail aleyhisselam için buyuruyor ki, fe bi gulam halim ve biz ona yani İbrahim aleyhisselam'a müjde verdik, bir evlat çocuğun olacak. Bu o evlat çocuğunun huyu nedir? çok yumuşak huylu olacağını söylemektedir. O yüzden değerli kardeşlerim bu ayetlere baktığımız zaman eğer İsmail Aleyhisselam yumuşak huylu olmasaydı babası onu bıçakla kesebilir miydi? Eğer o sıfat onda olmasaydı, o müjde Allah Azze ve Celle tarafından ona verilmemiş olsaydı öfkeli bir insan, rastgele konuşan bir insan olsaydı o zaman asla Öyle bir sabır gösteremezdi. Çünkü Halim sahibi aynı zamanda çok büyük bir takvalı ve sabırlı bir insan olduğunu bilmekteyiz. Peki Halim sahibinin faziletleri nelerdir? Tarifini yaptık, önemiyetini söyledikten sonra peki bunun üstünlüğü nedir? Faziletleri nelerdir? diye sorduğunuz zaman ilk söyleyeceğimiz şey birincisi Halim olanı Allah Azze ve Celle sevdiğini bizlere bildiriyor. Ve o kişiye mükafat vereceğini bildirmektedir. Aleyhisselatü Vesselam, Sahih Müslim'de rivayet edildiği gibi, El Ahnaf İbni Kays'e gelerekten, o büyük sahabeye gelerekten, der ki ya Ahnef, sende iki tane haslet var, iki tane özellik var, bu özellikleri Allah Azze ve Celle sevmektedir. Nedir o? El Hilmu Vel Enatud buyurur, yani yumuşak huyluluk ve düşünmeden hareket etmemendir. Hareket ve sözde bulunmamandır. O yüzden değerli kardeşlerim, bunun faziletini bildiğimiz zaman ne olmuş oluyor? Kişinin bu konudaki halim sahibi olması daha çok çaba göstermesi lazım. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı, peygamberlerdeki bulunan bir davranış, o yüzden biz onun ümmeti olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman ona ne kadar zorluklar insanlar çektirdiği halde onlara karşı yumuşak huylu davranıyor, onlara karşı öfke göstermiyor. Hatta adam onun elbisesini çektiği halde, ey Muhammed adaletli ol, i'del ya Muhammed dediği halde ve boynunda izler bıraktığı halde ona gülümsüyor ve diyor ki eğer ben adaletli değilsen yazıklar olsun sana. Eğer ben adaletli değilsem yeryüzünde hiç kimse adaletli değildir. Çünkü ben Allah'ın peygamberiyim. Yerin göğün sahibi yaratan Allah Azze ve Celle beni eğer peygamber olarak görevlendirilmişse ve adaleti üstün tutmamı emretmişse ve ben buna ihanet ediyorsam o zaman dünyada artık hiç kimse adalet sahibi değildir diyerekten o kişiye yine de ne veriyor? Maldan veriyor, ganimetten vererekten onu da ortak ediyor. Bu da neyi gösteriyor? İntikamcı Aleyhisselatü Vesselam'ın olmadı, öfkesinin sadece Allah rızası için olduğunu onu birazdan anlatmaya çalışacağız. Ama ikinci fazilet nedir? İkinci fazilet nedir? Değerli kardeşim, kişinin eğer hilim sahibi olursa onun cennete gireceğini ve Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazandığının bir işaretidir. Ebu Davud ve Tirmizi'de gelen hadiste Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, kim öfkesi olduğu halde öfkesini kontrol edebilirse ona Allah Azze ve Celle ahiret günü çağıracak. Kıyamet günü onu çağıracak. Ve bütün cennetteki hurileri mahşer yerinde kapısında serecek. Ve o kişi kendi huriyesini o seçecek. Düşünün cennette herkese Allah Azze ve Celle belli sayıda bir huriye verecek. Ve o kişi halim sahibi olanlar ise kendi zevcelerini kendileri seçecekler. Yani rastgele bir tanesine verilmeyecek. Tam tersine bütün cennetteki bulunan huriler taksim edilmeden önce kendisine seçme imkanı vardır. Ve bir huriyeye sahip olmanın mükafatı ve sevabı üstünlüğünü anlatmak ayrı bir derstir. Sadece bir üstünlüğünü anlatsak huriyenin bu kişiye yetmesi lazım. O yüzden bu halim sahibi olması için daha çok gayret göstermesi lazım. Nedir o? Asla İbn-i cenneti vasfında geçtiği gibi asla yaşlanmayacaklar. Ve onlarla gün, de, gün geçirdikçe onların güzelleşeceğini bildiriyor. Halbuki bir kadınla yaşadığın zaman gün geçtikçe kadının güzelliği kaybolur. Ve yaşlılık başlar. Huriye'de ise cennet kadınında ise onunla yaşadığın müddetçe her seferinde buluştuğunda onunla daha güzel olacak, daha genç gözükecek ve asla kişi ondan bıkmayacak. Ve böyle bir fırsatta bir ayrı eten Allah Azze ve Celle sana kendi huriyeni, kendin seçmeni de ne yapıyor? Bir fırsat veriyor. Üçüncü fazilet ise değerli kardeşlerim, üçüncü fazilet ise kişi eğer halim sahibi olursa güçlü bir şahsiyete sahip olduğunu ispatlamıştır. Eğer öfkesini Hakimiyet altına alabiliyorsa ve insanlara karşı yumuşaklıkla muamele edebiliyorsa bunun işareti nedir? Bu insan kendi nefsini kontrol altına almıştır. Sahabenin birisi geliyor Aleyhisselatu Vesselama ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü. Sahih Müslim'de geçiyor. Ey Allah'ın Resulü bana nasihat et diyor. Sesini biraz yükselterekten bana nasihat et deyince Peygamberi zora diyor ki La takdim kızma diyor. Kızma diyor. Ya bana nasihat et. Kızma. Bana nasihat et. Kızma diyor. Yani ona o anki halinde aslında ona anlatıyor. Bak senin şu hareketin yanlıştır ve bunu düzeltirsen ne olmuş olursun? Kendini kontrol altına aldığının bir işaretidir. O yüzden insanlar çok nasihat istiyorlar. Halbuki o anki halini anlatabilse çok iyidir. Bir tane hocamız anlattı. Bir ülkeyi ziyaret etmiş. Davet yapmak için o ülkedeki halka demiş ki sizler çok iyi insanlarsınız ama sizin bir müşkilatınız var. Eğer o müşkilatınızı da kendinizden alırsanız bertaraf ederseniz o zaman siz çok iyi daha iyi bir topluluk olacaksınız. Hemen millet demiş nedir nedir o nedir odur diye bağırmaya başlayınca demiş işte bu hareketiniz, bu aceleciliğiniz ve yüksek ses çıkartmanız sizi nedir güzelliğinizden eksikler getiriyor. O yüzden değerli kardeşim, aleyhissalatü vesselamın kişiye nasihat ederken o anki halini anlatıyor. Bak bu halini değiştir, bu sana çok büyük fayda getirecek. Çünkü insan bazen hallerde bunun farkında bile olmaz, alışkanlık etmiş. Öfkeyi ve sinirli olmayı, intikam almayı, efendim illa benim sözüm geçerli olacak davranışlarını bazen şey yapmıştır. Ama halim sahibi ne yapıyor? Kendini kontrol ediyor. Ve yumuşaklıkla e, cevaplar vermeye çalışıyor. Ayrı bir fazileti nedir arkadaşlar? Başka bir fazileti hilim sahibi olanın üstünlüğüne olacaktır. O kişi insanlar saygı gösterecek ve asla şeytan onunla oynayamadığının bir işaretidir. Çünkü şeytanın tuzağına en çok düşenler öfke sahibi olanlardır, intikamcı olanlardır ve yalan konuşan insanlar. Şeytanın tuzağına en çabuk şekilde düşen insanlardır. O yüzden değerli kardeşim asla şeytanın ipini, tuzağını güçlendirme. Davranışlarınla onun işini kolaylaştırma. O yüzden halim sahibi olana bakıyorsunuz. insanlar saygı gösteriyor. Ama bir öfkeli olana, durmadan yanlış hareket edene insanların gözünden saygısını ne yapıyor? Allah Azze ve Celle düşürüyor ve nitekim bu konuda da e, ayet-i Kerim'i Buradan anlatacağız Demek ki bunlar bazı faziletleridir Hilim sahibinin tarifini Önemiyetini Faziletini anlattıktan sonra Onun zıttı olan Onun zıttı olan nedir? Öfkedir Çoğu insan sabrın zıttı öfke olduğunu zannediyor Halbuki sabrın zıttı öfke değildir Halim sahibinin zıttı Öfkeli kişidir O da nedir? tarifini yapılırken bir, kendi nefsini öfkeden, kontrolden kaybeder. Ve öfkeli hareket eder. Ve böylelikle insanların onu kötü adlandırması ve ona kötü ad takmasına sebep olur. O yüzden değerli kardeşim, kişi öfkesinle kendisine ne yapıyor? Yumuşaklığını kaybediyor. Kalbindeki, kalbindeki yumuşaklık sertliğe dönüyor ve böylelikle yapmış olduğu sözleri ve yapmış olduğu hareketleri sonradan pişman oluyor. Yapmasaydım diyor ama belki de bazen ona fayda vermiyor ve kötülüğe devamlı kötülükle cevap veriyor. Öfke sahibi nedir? Birisi kötülük yaptı, ona derhal kötülükle cevap vermektir. Bu ise halim sahibinin ve bu Allah'ın bir sıfatı ve bunu Allah Azze ve Celle sevdiğini bildirdiği halde nasıl olur da bizler Cenneti isteyenler, ehli sünnet olanlar, akide olarak kitap ve sünnete gittiğimizi, peşinde gittiğimizi, ehli sünnete bağlı olduğumuzu söylediğimiz halde bir anda kendimizi öfkeli hissedebiliriz. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin dini için, onun katındaki sevap için bazı şahsi hislerimizi yenmek mecburiyetindeyiz ve ancak böyle halim sahibi olabiliriz. Peki öfkenin her türlüsü mü kötü? Hayır öfke iki türlüdür arkadaşlar. Birisi Allah için yapılan öfke. Yani eğer Allah'ın dinine dil uzatılıyorsa, Allah'ın haram saydığı şeylerle hafife alınıyorsa ve insanlar o haramları çiğniyorsa, Allah'ın hudutlarını değiştiriyorlarsa, Allah Azze ve Celle'nin peygamberinin yolunu da isyankarlık ediyorlarsa, o zaman insanın o konuda öfkeli ve tepkili olması bir güzel öfkedir. Çünkü Ayşe radıyallahu anhadan gelen hadiste de Aleyhisselatu vesselam şahsı için asla intikam almazdı. Onun sadece intikamı ve öfkesi Allah azze ve celle'nin sınırları açıldığı zaman, çiğnendiği zaman tepki gösterdiğini göstermekteyiz ve bu da caiz olan öfkedir. Ancak yine bu öfkede de kişiye kendi kararıyla hüküm verme hakkı verilmemiştir. Yani görüyorsun şu anda yaşamış olduğun ülkede mesela, yaşadığın bu ülkede, görüyorsun ki bir adam kalktı, dinimize hakaret etti. Sen buna kalben buz edeceksin. Öfkeni göstereceksin. Ama bu öfken seni, seni daha büyük bir sıkıntıya veyahut da bir günaha veyahut da daha büyük bir zarara sokuyorsa, o zaman orada da durmasını bileceksin. Yani nerede durmasını bilmem gerektiğini anlaman lazım. Çünkü Peygamber aleyhisselatu vesselam 13 sene Mekke'de yaşadı ve ona insanlar sövdü, ona hakaret etti, her türlü eziyeti yaptı, onunla beraber olan Müslümanlara kötülük yaptı ve öfkelerini hepsi kontrol ettiler, sabırla ve güzel bir davranışla Allah'a bağlanaraktan ne yaptılar, ee, yaşamaya çalıştılar. O yüzden kişi öfkesini yaparken, o demek değildir ki ben Allah için kızdım, her şeyi kırıp yakacağım, bu maneye gelmez. Yani, Öfkeni kalbinle buz edeceksin ve Allah Azze ve Celle ayetteki söylediği gibi وَاتَّقُوا <Sessizlik> Gücün yettiğini yapacaksın. Gücün yetmediği bir şeyi Allah Azze ve Celle bizlerden istememektedir. Peki kötü olan ve bizim konumuz olan öfke nedir? Yani şahsi çıkarlardan dolayı kişinin öfkede bulunmasıdır. Kişinin şahsi hareketlerinden dolayı ne yapmasıdır? Ee, çıkarı için sinirlenmesidir. Bir bakıyorsun adam eşine kızıyor, hanımına kızıyor. Allah için kızmıyor. Niye? Çayın rengi güzel değil. Niye? Yemeğe az tuz atmış diye hanımına öfkeli. Efendim camide çocuk kuduruyor diye ona öfkeli. Niye? İşte ben burada yatacaktım rahat bırakmıyor diye. Vesaire yani Allah için öfkemiz olması lazım. Şahısların hatalarında bir Allah için olmayan bir meselelerde eğer hata yapıyorsa, dünyevi meselelerde hata yapıyorsa, burada halim sahibi olmamız lazım ve o kişinin hatalarını düzeltmek için çaba göstermemiz lazım. Bu konuda bir rivayet var, anlatılır, deniliyor ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu, aleyhisselat ve selamla beraber oturuyor ve bir adam geliyor, Hazreti Ebubekirle ağır konuşmaya başlıyor. Hazreti Ebubekir sukut ediyor, bir şey söylemiyor. Adam hala bedevi, onun üzerine giderekten ona bir şeyler söylüyor. O yine sukut ediyor. Üçüncü kez adam ısrar edince kötü konuşmaya, bunun üzerine Ebu Bekir de ağzını açıp ona cevap vermeye başlıyor. Ne zaman Ebu Bekir cevap vermeye başlayınca, aleyhissalatü vesselam ayağa kalkıp oradan çekip gidiyor. Tabii Ebu Bekir durumu anlayınca, Aleyhisselatu vesselam bu davranıştan hoşlanmadığını anlayınca, Hemen peşinden koşup diyor ey Allah Resulü yoksa hata mı yaptım? Ona cevap vermemle hata mı yaptım? Bakın rahmet peygamberinin cevabına. Diyor ya Ebabekir, sen ona sukut ettiğin müddetçe o sana böyle konuşması esnasında sen ona sukut ettiğin müddetçe melekler gelmişti. Melekler gelmişti ve senin yanındadılar. Yani senin yanında kalmışlardı ve Allah Azze ve Celle'nin buna sevap yazmasını ve ona Günahlarına bir kefarettir. Çünkü bir eziyet görüyor. Her eziyet bir hadiste geçtiği gibi Müslümanın görmüş olduğu her eziyete nedir? Günahlarının silinmesine bir kefarettir. Ve melekler senin yanındaydı. Ve ey Ebu Bekir ne zaman sen ona cevap vermeye başlayınca melekler gitti ve oraya şeytan geldi. İyi dinli arkadaşlar bunu. Ne zaman sen ona cevap vermeye başlayınca melekler gitti oraya şeytan geldi ve şeytanın bulunduğu yerde peygamber bulunmaz diyerekten ben de oradan ayrıldım diyor. O yüzden değerli kardeşlerim toplumumuzu, meclislerimizi, oturumlarımızı şeytanın meclislerine çevirmeyelim. Halim sahibi olanlar asla onların meclisinde şeytanı bulamazsın. Ama öfkeyle oturup öfkeyle kalkan toplulukların aslında baş müsebbibi ve baş aktörü aralarında şeytandır ve orada melekleri bulamayız. Orada Allah Azze ve Celle rahmeti bize ulaşmasının yakın olmadığını bilmemiz lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle ancak onun istemiş olduğu şekilde hareket edersek, onun şartlarını yerine getirirsek Müslümanca yaşarsak, o zaman Allah Azze ve Celle bizimle beraber olacak, bizi destekleyecek ve bizleri zafere ve başarıya ulaştıracaktır. Öyleyse öfkemizi nasıl tedavi etmemiz lazım? Bunu da elhamdülillah. Yine Kur'an ve sünnet bizlere detaylı bir şekilde göstermiştir. Yani nasıl olacağını bizlere Aleyhselatu vesselam sünnetinde bulmaktayız. Birincisi sukut etmek. Öfkenin ilacı neymiş? Birincisi sukut edeceksin. Niçin? Çünkü Aleyhselatu vesselam buyurur ki: "İza gadaba ahadukum felyaskut." Ravahu Ahmed. Diyor ki kim içinizden öfkeli olduğu zaman sıkut etsin. Bunu alışmamız lazım. Cevap vermeyeceksin. Trafikte hata oldu. Adam sana ters konuştu. Ya cevap verme. Sıkut et. Öfkelen O öfkeleni Sen niye öfkeleniyorsun? Efendim alışverişte bir bakıyorsun. Kardeşimiz Abi. öfkeleniyor. Niye öfkeleniyorsun kardeşim? Efendim okula çocuğunu götürüyor. Öfkeleniyor. Efendim camiye gelir. Camide öfkeleniyor. Her yerde Öfke neden? Bu öfkeyi durdurmamız lazım arkadaşlar. Bu öfkeyi yenmemiz lazım. O yüzden ilk yapılacak tedavi öfke anında Aleyhisselatü vesselamın emretmiş olduğu şekilde nedir? Sıkut etmektir. İkincisi nedir? İkincisi nedir? Değerli kardeşim, öfkenin ilacı. Öfkenin ilacı kişi yere otursun buyuruyor. Eğer ayaktaysa kişi yerde otursun ve yine bu konuda Bizlere de ve İmam Ahmet'in Müsnedi'nde rivayet vardır. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, e, Kişim e, muhakkak öfke, muhakkak öfke ateş parçasıdır diyor. Öfke ateş parçasıdır ve onu ancak toprak ne yapabilir, e, söndürebilir diyor ve böylelikle, Kişinin kalbinde, Beni Adem'in kalbindeki o öfkenin ateşe döndüğünü ve bunu ancak yere oturursa, yere oturaraktan o ateşi söndirebileceğini buyurmaktadır. Yine başka hadiste ise, üçüncü metot ise kişi öfkelendiği zaman ne yapacak? Diyor, oturuş şeklini değiştirsin. Yani ayaktaysa uzansın, uzanıyorsa otursun, efendim ayaka kalksın, mutlaka yerini değiştirsin ve oturuş şeklini Değiştirmesinin insanlara buyurmaktadır. Yani eğer uzanıyorsa, ayağa kalksın, ise uzansın diyerekten Ebu Davud'da gelmektedir. Başka bir davranış ise, eğer kişi öfkelendiği zaman, Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ebu Davud'da geçiyor, sahih olarak kişi abdest almasıdır, yıkamasıdır kendini. Niçin? İnnel gadebe Min şeytan. Bu hadis çok önemli. Bu hadis üzerine durursak diyor ki Aleyhisselatu vesselam öfke şeytandandır. Yani öfkeli olan şeytandır demektir. Niye? Çünkü öfke şeytandandır. O anda kişi öfkeli ise şeytanın bir sıfatını taşıyor demektir. Aleyhisselatu vesselam ne diyor? Et te'aub min eşşeytan. şey e, Türkçe ne diyorsunuz buna? Esnemek Allah razı olsun. Esnemek şeytandandır. Yani o anda esnediği zaman Şeytanın bir amelini yapıyorsun. Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı bir amel yapmıyorsun. Peygamberin bir sünnetini yapmıyorsun. Tam tersine şeytanın bir amelidir bu. O yüzden bunlar kişi uzak durması lazım. O yüzden aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki öfke şeytandandır. Ve muhakkak şeytan da dumansız ateşten yaratılmıştır. Ve onu ancak kişi söndürebilmesi için Abdest alaraktan, yıkayaraktan yapabilir. Kim sizden öfkeliyse o halde abdest alsın. Kişi ancak böyle şeytanı kendinden defeder. O yüzden öfke anında eğer bizler gerçekten Kur'an ve sünnet diyorsak, gerçekten doğru bir yaşantı istiyorsak, o zaman bunu hayatımızda da uygulamamız lazım. İnan edin arkadaşlar, eğer bunu biz uygularsak, denersek, öfke en basit öfkede bile kalkıp abdest alırsak, İnan edin bunun faydalarını göreceğiz. Ama maalesef bizler ne yapıyoruz? İşte bana şeytan yaklaşamaz. Benim imanım zaten güçlüyüz diyerekten kendimizi aldatıyoruz. Şeytan hepimizden güçlü. Ne zamana kadar güçlü? Ta ki bizler sünnete dönmeyene kadar. Ama sünnete dönersek, Allah'ın emrine sarılırsak, tatbik edersek, o zaman Allah diyor ki şeytanın gücü şimdi zayıf oldu. Şimdi kullarımın, ibadet kullarını ibadetle geçiren onun takva ile Allah'a kulluk edenlerin üzerinde şeytanın hükmü yoktur. O yüzden eğer bunu yaparsan şeytan sana etkisini kaldırmıştır üzerinden. Ama yok sen yapmadın bil ki şu anda sendeki o davranış Allah'ın hoşnut olmayacağı bir davranış olduğunu bilmemiz lazım. Yine başka bir noktaya geldiğimizde görüyoruz ki kişinin iki rekat namaz kılması. iki rekat namaz kılması da yine... Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir, öfkenin tedavisidir. Yine başka bir tedaviden birisi de kişinin Allah Azze ve Celle'ye sığınmasıdır. Çünkü şeytandan bir amel bu. Şeytanın bir davranışı olduğundan dolayı kişi Eûz-ü Bille Racim diyerekten sol tarafına hatta üç defa tükürmesi de kişinin öfkesinin gitmesine bir yoldur. Son olarak da ne yapması gerekir? kendini tedavi etmesi lazım, alıştırması lazım. Eğer bir insan öfkeli ise bunun tedavi yoluyla olabileceğini bilmesi lazım. Ne demektir tedavi yolu? Yani nefsini alıştırıyor. Ne zaman öfkelenirsem işte şu şu noktalara dikkat edeceğim, şu şu hareketlere dikkat edeceğim diyerekten ne yapıyor? Onu bizlere Allah Azze ve Celle eğiterekten kendimizi kişi kendini eğiterekten bunun başarabileceğini, öfkeyi yenebileceğini bildirmektedir. Ve en güzel örneği de El-Araf suresinin 199. ayetinde buyuruyor. Ne diyor? Sen af yolunu tut. Yani bunu kendini öğretmektir bu. Huzul affa. Yani burada Allah az emre emrediyor. Yani ne zaman öfkelendiğin zaman affet diyor. Ne zaman öfkelendin affet. Affedebiliyor musun? O zaman işte kendini bak alıştırdın. Nefsini alıştırıyorsun. Neymiş yapacağım? Her seferinde öfkelendiğim zaman ben af yolunu tutacağım. Allah Azze ve Celle bunu diyor. Başka ne yapacağım? İnsanlarla orta ölçekli bir davranışta bulunacağım. Ne aşırı gideceğim ne de onlardan geri kalacağım. Normal bir muamelede bulunacağım. Ve de cahillerden yüz çevireceğim. Bu nedir biliyor musunuz? Şeriatın üçte ikisidir diyor alimler. Tefsirine baktığınız zaman şeriatın üçte ikisi diyorlar bu ayetin içinde. Bu üç adımı Müslüman yapsın. İnan edin bugün günümüzdeki çoğu problemlerimiz kendiliğinden çözülmüş olacak. Niye? Ya ben affettim onu diyorsun. Birisini affettiğin insan hakkında yalan söyler misin? Tuzak kurar mısın? İntikam alır mısın? Dedikodusunu yapar mısın? Yapmazsın. Ama subhanallah o kadar bu ayetleri okuyoruz. Namazlarda duyuyoruz. Efendim tefsirlerini okuyoruz. Ama yine de, yine de kendimizi bu nefsimizi alıştırmış. Allah bunu alıştırmamız için diyor. Ve bunu başta kime diyor? Aleyhissalatü vesselam'a diyor. Buradaki hitap başta peygamberimizedir. Sen af yolunu tut. Ve seninle beraber olan ümmetin de af yolunu tutacağını bizlere Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Emrediyor. Ve biz bunu yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Bunu yaparsak o zaman göreceğiz ki Allah Azze ve Celle bizlerin iyi bir insan halim sahip olmasına büyük bir sebep olacak. Yine Furkan suresinin 63. ayetinde cahiller sana sataştığı zaman onlara ne de selam de. Yani sizin üzerinize benim fazla etkim olmaz diyerekten onlara nasihat verebiliyorsan vereceksin. Yoksa onlara güzel bir şekilde ayrılıp vedalaşacaksın. Selam verip ayrılacaksın. Demiyor onlara söv git demiyor, tükür git demiyor. Tam tersine ne diyor? Selam söyle ya. Şimdi düşünsen bir insana ne zaman selam vermezsin? Eğer öfkeliysen vermezsin. Ama Allah ne diyor? Cahil bile seninle sana sataştığı zaman ona selam ver ayrıl diyor ya. Bunu insan ne yapacak? Kendini alıştıracak. Demek ki ne zaman bana bir cahil sataştığı zaman ister trafikte, ister evde, ister toplantıda, ister mecliste selam aleyküm kardeşim deyip ayrılacaksın. Eğer bunu yaparsan o zaman işte büyük ahlak sahibisin. Ama biz ona hadi defol git oradan dediğin zaman işte senin Allah ayetini, Allah Azze ve Ceyre istemiş olduğu ayetini gerektiği şekilde yaşamadın. Bir ayette ihlal ettin ve böylelikle bütün ayetleri topladığımız zaman, topladığımız zaman bunlar hepsi büyük bir günaha dönüşebilir. Ve bu büyük günahlar bizlerin hakkı görmekten engel olur ve hakkı göremeyen insan Allah korusun ahiretini helak eder, ebedi hayatını, cennetini kaybeder ve ebedi cehenneme kadar düşebilir. O yüzden mecburuz, başka çaremiz yok. Çünkü bizler hepimiz yaşıyoruz ve bu nefes bir gün kesilecek, bir gün bu nefes alışımız mutlaka bitecek ve mutlaka ölüm meleği gelip bizim yakamızda sarılıp bizim bu cesedimizdeki vücudumuzdaki ruhu çıkartacak. O yüzden sevgili kardeşlerim Allah rızası için, Allah rızası için bu geçmişteki husumetleri ne kiminle olursa olsun affedelim ve kardeşliğimizi pekiştirelim. Çünkü aleyhisselatu vesselam az Müslim'deki hadisi de söylediğim zaman ona adam soruyor, ne yapayım ey Allah'ın Resulü? Bana nasihat ettiyince öfkeli olma. Yani onun alışmasını emrediyor. Gene soruyor, öfkeli olma. Onu alıştırmaya çalışıyor. Gene soruyor, ona gene öfkeli olma diyerekten. Onu ne yapıyor? Eğitmeye çalışıyor. O yüzden kişi ancak nefsini eğitirse ve bu konuda gerçekten samimi, ikhlaslı bir şekilde İyi niyetle ve takva ile bunları birleştirerekten yaparsa sanıyorum İslam kardeşliği ve aramızdaki Müslümanlar arasındaki problemlerin birçoğu kendiliğinden böylelikle çözülmüş olacak. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun beni sabırla dinlediğinizden dolayı ve Allah Azze ve Celle bizleri halim sahibi eylesin ve içimizdeki husumetleri bitirsin. Ve bizleri bu topluluktan ancak kardeşler olarak ayırsın Amin. ve tekrar kardeşler olarak birleştirmeyi, buluşmayı arzu edelim. Amin. Ve Allah rızası için bu dedikoduları, gıybetleri, iftiraları, tuzakları, bilmem eleştirileri, mukayeseleri bir kenara bırakıraktan bu hilim sahibi, halim sahibi olmayı bizlere Allah Azze ve nasip etsin Amin. ve bizleri daha iyi Müslümanlardan eylesin. Ve sallallahu ala nebine Muhammed'in. وعلى على آله وصحب أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الله بارز الرزق